Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir ad bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızlandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak'la da müjdeledik. Onu da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 Sonradan gelenler arasında onlara güzel birer ad bıraktık. Musa'ya ve Harun'a selam olsun. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü onlar mümin kullarımızdandılar. Şüphesiz İlyas da peygamberlerdendi. Hani kavmine şöyle demişti. Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Yaratıcıların en güzelini...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 Ellerimle yarattığıma saygıyla eğilmekten senin ne alıkoydu? Büyüklük mütahsadın yoksa üstünlerden mi oldun? dedi. İblis ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onuysa çamurdan yarattın dedi. Allah şöyle dedi. Öyleyse çık oradan cennetten. Çünkü sen kovuldun. Şüphesiz benim lanetim hesap ve ceza gününe kadar senin üzerindedir. İblis: Ey Rabbim, öyleyse bana insanların diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. dedi. Allah şöyle dedi: Sen o bilinen baktı. Kıyamet gününe kadar mühlet verilenlerdensin. İblis: Senin şerefine and olsun ki içlerinden ihlaslı kulların hariç elbette onların hepsini azdıracağım. dedi. Allah şöyle dedi: İşte bu gerçektir.